Merhaba, büyük bir kararla başlayalım bugün programımıza. Avrupa Birliği liderleri 2030 yılına kadar atmosferde sera etkisi yaratan gaz salımını 1990 düzeyine kıyasla %40 oranında kesme konusunda anlaştı. Brüksel'de düzenlenen Doruk'ta bazı üyelerin ulusal çıkarların korunmasında ısrarı ve hararetli tartışmalar ardından varılan anlaşma üstelik bağlayıcı nitelik taşıyor. Bu anlaşmayla Avrupa Birliği'nin iklim politikası konusunda yeniden lider konumuna yükseleceği kaydediliyor. Avrupa Birliği ayrıca toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerji oranının %27'ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin de en az %27 olmasını kararlaştırdı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman von Rompuy, benimsenen hedeflere ulaşılması için kimi daha yoksul üye ülkelere ek fonda dahil yardım sağlanacağını söyledi. Buna rağmen İngiltere, özellikle rüzgar, güneş ve hidroelektrik alanlarında yenilenebilir enerji hedefleri konusunda itirazlarda bulundu. Avrupa Birliği'nin iklimden sorumlu komisyon üyesi Connie Hedegaard, liderlerin bu önemli konuda karar alabilmelerinden büyük gurur duyduğunu söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de ileriye dönük kararlı bir adım attık dedi. Avrupa Birliği karbondioksit salımlarını 2020'ye dek 1990'daki düzeye kıyasla %20 oranında kesme konusunda hedefleri tutturma yolunda bununla birlikte çevre grupları Avrupa Birliği'nden daha fazla adım beklenebileceğini belirtiyor. Greenpeace'ten Joris Van Blanken paketi gayet mütevazi diye niteledi ve Avrupa'da temiz enerji alanındaki gelişmeleri yavaşlatacağını belirtti. İklim değişikliğinden en fazla etkileyecek olan ülkelerden birisi olan Türkiye'de ise bu konu hala hükümetin gündeminde yer almıyor. Fatsa Bahçeler Mahallesi topraklarında Siyanür'lü altın ayrıştırma çalışmalarına halkın tepkisi durmak bilmiyor. Siyanür'e karşı yürüyüş ve imza kampanyaları gerçekleşirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parti temsilcileri ve hükümet yetkilileriyle de görüşmeler yapıldı. Fatsa ve Üniye'ye bağlı Eren Yurt, Yukarı Tepe, Aşağı Tepe, Bahçeler, Kömürlük, Kirazbeli, Mahsutlu Mahalle halkı dün şantiye alanına doğru yürüyüşe geçti. Çok sayıda jandarmanın geldiği yerde, Halk pankart ve dövizleriyle yürüyüşe başladı. Yaklaşık 3 saat şantiye önünde tepkilerini dile getiren yöre insanları çadır kurarak eylemlerini devam ettireceklerini açıkladı ve sonrasında dağıldı. Bölge sakinlerinden Metin Karaman, şirket halkın buraya gelmesinden korkmuş ve yasa dışı olarak yola toprak dökerek kapatmış. Bugün buraya geleceğimizi biliyordu ve araçların geçmesine engel olmaya çalışmış. Kaymakam bakalım burayı görecek mi? Yasal olmayan bu uygulamanın hesabını soracaklar mı? Biz şikayetçi olacağız, tutanağımızı da tuttuk dedi. Mustafa Moll ise buradaki altın bize bir şey getirmiyor, biz yaşamak istiyoruz, bu şirketin çalışmalarına karşıyız, şirketin araçlarının geçmemesi için de gereken ne ise yapılacak sinöre karşıyız, diye konuştu. Danıştay, Milli Parklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğin uzun devreli gelişme planı şartını kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için Geçersiz kılan hükmünün yürütmesini durdurdu. Kararda kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunan yapı ve tesislerin neler olduğunun, ilgili yasanın amacı izinle ilişki maddeleri ve bütünlüğüne uygun şekilde yönetmelikle sayım yoluyla gösterilmesi gerektiği yer aldı. Yönetmelikte uzun devreli gelişme planı şartı aranmayan iki tür tesis sayıldığına dikkat çekilen karar da Bunlardan biri içme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren, diğerleri ise kamu yararı açısından vazgeçilmez ve zorunluluk arz eden tesislerdir denildi. TUMOP Orman Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada yönetmelik değişikliğiyle milli parklarda plansız yapılaşmanın önünün açıldığı belirtilerek Danıştay'ın kararıyla rant amaçlı plan dışı tesislerin yapılmasına dur denildiği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü akülü engelli araçları, şarj istasyonları, atölyeler ve otobüs duraklarında kullanacağı enerjiyi güneş enerjisinden sağlayacak. Proje çalışmalarına başlanan ve 2016 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar 3 adımda gerçekleşecek. İlk adımda Esot Genel Müdürü Gediz Ağır Bakım Atölyesi'nin bulunduğu yerleşke çatılarının üzerine kurulacak güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretecek, şebekeye paralel olarak çalışacak fotovoltaik güneş enerji sistemi yıllık, 1230 megawatt saat enerji üretecek. Böylece Gediz Ağır Bakım Atölyesi'nin yıllık 2250 megawatt saat olan enerji tüketiminin önemli bir bölümü güneşten sağlanmış olacak. Ayrıca Esot Genel Müdürlüğü engelli yolcuların yoğun olarak kullandığı 10 aktarma merkezine akülü engelli araçları için şarj istasyonu kuracak. Enerjisi güneşten sağlanacak proje sayesinde engelliler Yolda akü şarjının bitmesi gibi bir endişe yaşamayacak. Şarj istasyonları 24 saat hizmet verecek ve aynı anda 3 adet engelli aracını hızlandırılmış şekilde şarj edebilecek kapasitede ve kolay kullanılabilir bir yapıda olacak. Esot'un hayata geçireceği bu önemli projeyle de akıllı durakların durak aydınlatmalarının ihtiyaç duyduğu enerji de karşılanacak. Proje ilk etapta elektrik enerjisi olmayan köy ve çevre yollarındaki duraklarda hayata geçirecek. Daha sonra sistemin kurulmasıyla şoförler durakta bekleyen yolcuları daha rahat görecek ve durak yerlerinin tespiti de kolaylaşacak. Böylece durakta bekleyen yolcuların güvenliği de artmış olacak. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Güneşli günler dileğiyle esen kalın.